Radyo Tiyatrosu Yunus Emre Yazan ve Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er Program Yönetmeni Aykut Sözleri Yönetmen Yardımcısı Ümit İsmailoğlu Yayını hazırlayan Niyazi Hancı, efektör Zeynep Demiresan. Sordum sarı çiçeğe, annem baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annem baban var mıdır? Çiçekeydir derviş annem babam topraktır. Çiçekeydir derviş baba, annem babam topraktır. Baba, annem, babam, topraktır. Bak, ilahe illallah, Allah la ilahe bu dünyada 25 sene geçirdim. Ne anladım bu 25 seneden? Elde ne kaldı? Evet, elde ne kaldı? Ömrüm çölde esen bir yel gibi uçtu gitti. Koca 25 sene uçtu gitti. Bir 25 sene daha yaşayacak mıyım? Kutki, 25 sene, hatta 50 sene, 60 sene daha ömrüm var. Sonra, sonra, sonrası ölüm, sonrası toprak olmak. Bir gün öleceğim. ...gözlerim görmeyecek... ...kulaklarım duymayacak... ...dudaklarım kıpırdamayacak... ...ellerim kalkmayacak... ...o gün ey Yunus... ...seni önce kefene... ...sonra tabuta koyacaklar... ...sonrası malum... ...musalla taşı... ...namaz mezar hocanın telkini ve yapayalnız bir insan işte şu toprağın altında elin kalkmaz dilin dönmez sesin çıkmazken ölüm melekleri bu dünyada yapıp ettiklerinin hesabını almaya gelecekler sonra böcekler yılanlar Çıyanlar bu elleri Bu kolları Bu yüzü, Bu bedeni yemeye başlayacak Çürüye çürüye toprak olacak Şimdi ayağıma küçücük bir diken batsa Acıdan kıvranıyor O zor anda ne yapacağım Nasıl hesap vereceğim İbrahim kardeşim şurada bir yatan mı var sanki kendinden geçmiş? Hani nerede? Ee, bak işte derenin orada. Koş. Ha, Yunus bu. Bayılmış Çabuk şuradan birkaç avuç su getir e, Yana çekil Yüzüne su çarpmayayım. O oh. Boynunu başını iyice ısla oh. <gülüyor> Güzel güzel <gülüyor> e, e, Hala ayıkmadı Bak, Kendine geliyorum Allah Yunus. Yunus. Ha. Yunus Yunus Yunus Yunus İbrahim. Yunus Yunus İbrahim. Ne oldu? Ne var? Niçin yüzüm gözüm ıslak? Ne oldu? <gülüyor> Yok bir şey telaşlanma kendinden geçmişsin o kadar. Bayılmışım. Başımdan hiç böyle bir şey geçmemişti. Bayılmadan evvel ne yapıyordun? Hiç. Kendi kendime düşünüyordum. Ne düşünüyordum? Öldüğüm, kefenlendi mi? ...namazımın kılındığını... ...mezara konduğumu... ...ölüm meleklerinin gelerek... ...hesap istediğini düşündüm. Düşündün ve korkarak bayıldın. Senin vaktin gelmiş Yunus. Ne vakti? Seni ölümden sonrasına hazırlayacak olana... ...gitme vakti. Aha. Anladım. <gülüyor> Öyleyse... Düş peşimize. Bak, Tapduk hazretleri erik ağacının dibinde sohbet ediyor. Usulca yaklaşıp yanlarına diz çökelim. direk dalına çıkarak üzüm yemeye kalkışmayın adamı aşağı atarlar yaptığın işe dikkat et insanlara vaiz olarak ölüm kafidir ölümü çok hatırlayın Allahu Teala ölümü çok hatırlayanın kalbini diriltir ve ölümünü kolay eder ...karşımızdaki şu sarı çiçeğe bakın. Rengi, şekli, kokusuyla bir harika. Ama bir hafta on gün yaşadıktan sonra... ...aslına dönüp toprak olacak. İşte senin macera. O yedi gün yaşıyor... ...sen de diyelim yetmiş sene. Allah... Kimseyi alemi bekada bir çiçeğe bir kuşa imrenecek vaziyete düşürmesin. Onlar toprak olacaklar yok olacaklar sen öyle mi? Herhalde bu sözler bana ama ne güzel müjde. Allahu Teala ölümü çok hatırlayanın kalbini diriltir. Evet öyledir. Allah Teala ölümü çok hatırlayanın kalbini diriltir ve ölümünü kolay eder. İnsan 25 senede, 60 senede yaşasa ölecektir. Ancak şu var ki ölüm mümine Allahu Teala'nın verdiği bir hediyedir. Mümin ölünce zindandan kurtulmuş mahkum gibi sevinir. Zira dünya müminesindandır. İşte o çukur gibi görünen yer böyle müminler için cennet bahçesidir. Hapishaneden o has bahçeye geçen mümin derin bir oh çeker. İşte. Yunus. Yunus, Yunus, Yunus. İlişmeyin. Sohbetin tesiriyle kendinden geçti rahatsız etmeyin. Gün gelir kendi de kalbi de uyanır. Doğudan vahşi Moğol saldırıları... ...batıdan ardı arkası kesilmeyen haçlı taarruzlarıyla yorulan Selçuklu... ...hizmet bayrağını ihlas ve heyecan dolu Osmanlı'ya teslim ediyordu. Osmanlı önce Sakarya kıyılarında 400 çadırlı bir küçük aşiretken... ...kısa zamanda çok mühim bir beylik haline geldi. İşte devletin bu beylik döneminde... ...kılıç ehli sultanlar sınırları genişletmeye, Anadolu'da birliği kurmaya uğraşırken... ...gönül ehli mürşid-i kamillerde batın-ı cereyanları söndürmeye... ...ehli sünnet vel cemaat itikadına toz kondurmamaya... ...onu var güçleriyle yaymaya çalışıyor... Bu sebeple ilmi kalpten kalbe akıtarak Anadolu'yu sağlam manevi temeller üzerine oturtuyorlardı. Her dergah bir üniversite, her mürşid-i kamil ilmi, sabrı ve tevazu tam bir üstattı. Bu alimlerin etrafı güler yüze, güzel sohbete ve hakikate aşık müminlerle doluyordu. Yeni devleti kuranlar rahmetullahi aleyhi mecmain, ...daha ilk kuruluş günlerinden itibaren... ...bu büyüklere azami hürmetkar olmuş... ...ve onların dualarını... ...zaferlerinin sebebi bilmişlerdir. Tahsil ettiğim şu kadar ilim... ...tek başına yetmedi... İlim şüpheleri yok etmiyor İlim insanı teslim almıyor İlim insanı iç hesaplaşmada yalnız bırakıyor hmm. Elinden tutamıyor hmm. Dervişler seni Tapduk Hazretlerine götürmeden evvel Ben Hazreti Rüyam'da gördüm Sahi mi? Ee, niye anlatmadın bugüne kadar? Unutmuşum Ne dedi? Yunus'un dili bizim dilimizdir. Zehirle pişmiş aşı yemek kolay değildir. Her işte sabır gerek dedi. Ne demek acaba? Bilmiyorum. Lakin istersen şimdi fazla bir şey düşünmeden... ...Tapduk dergahına devam et. Sabret diyor ya. Gün gelir sırlar aşikar olur. Ee, ee, ee. E? Uyumuş Hepimiz uyuyoruz Hepimiz uykudayız Aman canım ne diyorsun Evet Hepimiz uykudayız Ölünce uyanacağız Ölüm ölüm ölüm Başka kelime bilmez misin Bilirim De öyleyse Allah Şöyle bostana kadar gideyim İçime yine sıkıntılar bastı Bak şu yavruca. Dupduru bir yüzü var. Ne kadar sevimli. Çocuklar neden güzel olur dersin. Nedenmiş? Günahsızlar güzel olur. Allah ısmarladık. Ah, uğurlar olsun. Ah, küçük ayı, büyük ayı, samanlı... Binlerce, on binlerce yıldız kaynaşıp duruyor. Ayın etrafını çeliren şu hale ne kadar güzel. Muhteşem bir gökyüzü. Gökyüzü muhteşem de, yeryüzü muhteşem değil mi? Engin denizler, o denizlerin dipleri, aşılmaz yükseklikteki dağlar. Onların bulutlara değen başları. Ya insan? Asıl muhteşem olan insan. İnsanı tanımak ne kadar zor. İnsan dağların zirvesine çıkabilir, denizlerin ta dibine kadar inebilir. Ama insanın insanı, insanın kendini tanıması ne kadar zor. Fakat o tanıyor. Aklımdan geçen düşünceleri nasıl okudum? İnsan 60 senede yaşasa ölecektir demiştim. Bunu uzakta, tenha bir yerde kendi kendime aklımdan geçirdim. Huzuruna geldiğimizde sözlerimi sanki herhangi bir misal veriyormuş gibi tekrarladı. ...hayret etmemek mümkün değil. <gülüyor> Yarın yine gideceğim. Bilmiyorum ama... ...orada benim için bir şey var. Ne güzel. Anahtarı cebimizden çıkarıyor... ...kilidi açıyor... ...ve evimize giriyoruz. İstesek girmeyiz. Ama mezar böyle mi? Hı? Hanım da çocuk da uyuyor. İşte iki çok yakınım. Ama mezara yapayalnız giriyoruz. Bizi en fazla sevenler bile ancak kabrin başına kadar gelebiliyoruz. İnşallah Rabbimle aramda perde olmazsınız. İnşallah sizin sevginiz asıl sevgiyi gölgelemez. Yarın yine ona gitmeliyim. Beni bu musallat fikirlerden ancak onun sözleri çekip kurtarabilir. Ne güzel sözler onlar. geliyor, hazırlıklı olmalı... derga odun lazım ihtiyarlık da ömrün kışı Yunus'un yerinde olsak derga dağdan odun taşır müminlerin duasını alırız gücümüz yetse biz bunu yapardık bir cemaate hizmet eden onların efendisidir evet İnsan muhteşem bir varlık. Allahu Teala ona iradi cüziye vermiş. Tercih hakkı elinde. Ama muhteşem olan insanın gönlü olmalı, nefsi değil. Diğer haramlara Allahu Teala sıfatlarıyla düşmanken kibirliğe zat düşmandır. Kur'an-ı Kerim'de ''Mallarınız ve aile efradınız sizin için fitnedir.'' buyruluyor. Buradaki fitne imtihan demektir. Onların sevgisi ilahi aşka köstek değil, destek olmalı. Hukukuna riayet et ama Allah'ı unutma. Bakın ne hoş bir misal. Tam önümüzde ceryan ediyor. Bir kemik için iki kelp hırlaşıp duruyor. Haramlar kemikten başka ne ki? Harama tenezzül eden onun peşinde hırlayıp duruyor. Tam kavuştum dediği an bir bakıyor ki kaybetmiş. Ondan sonra da bela, dert, sıkıntılar sökün ediyor. Albümde ne varsa okuyor İnsan muhteşem dedim... ...ertesi gün cevabını aldım. Muhteşem olan insanın gönlü olmalı. Nefsi değil dedim. Bu ağaç kurumuş olduğu için kesiyorum. Şimdi hocam burada olsa... Herhalde şöyle derdi kurtlar bu koca ağacı kuruttuğu gibi haramlarda insanın kalbini kurutur kurtların kuruttuğu bu ağaç ateşe haramların kuruttuğu insanda cehenneme atılır. Kaç devrildi. Bu küçücük balta... ...bir koca ağacı deviriyor. Küçücük bir haramda... ...bir muhteşem varlığı... ...devirip yere seriyor. Keserek yük yapayım. Selamün aleyküm Yunus'a. Aleyküm selam. Ne o? Senin gibi bir adam... ...odun hamallığı mı yapıyor? Ne ...senin gibi bir adam değil. Yunus da herkes gibi bir adam. Değil. Hamal insan değil mi? Sen de, ben de, hamal da hepimiz insanız. Kimin üstün olduğunu Allah bilir. Hadi, bir zahmet şu yüke yardım et de sırtımı alayım. Tamam. Hadi. Hop, hop. Bismillah. Tamam. Sağ, sağ ol, sağ ol. Güle güle, güle güle. Hay yaşayasın Yunus kardeş. Dur yardım edeyim. Yükü odunluğa yıkalım. Hemen sohbete geç. İkin diye az kaldı neredeyse namaza kalkarlar. Pekala. Herkesin tedavisi ayrı. Efendim? Geç içeri çabuk. Kimseyi yüzüne karşı met ederek... İçindeki canavarın sırtını sıvazlamayın. Ne demek senin gibi? İslam'dan büyük izzet ve şeref yoktur. Müslüman bir çoban, Müslüman olmayan bir hükümdardan üstündür. Sabırla devam et. Allah'a şükür huzurumuz yerinde. Bu bir terbiye usulü, sızlanma. Böyle büyük bir insan tanımış olmak az nimet mi? Bu güzel sözleri sen mi diyorsun? Zahir tevecü, sade sana değil. Sen huzurlusun ama. Ama Yarın yine dağdan odun taşıyacağım. ...bakın Yunus geliyor... ...seğirtin yardım edin... ...gel... ...gel Yunus... ...odunları şöyle şuraya dök bakalım... Oh. Oh. ...hepsi kalem gibi... ...bir tek eğri odun yok... ...nedir bu işin sırrı Yunus... Bu kapıdan odunun bile eğrisi giremez. Öyledir Yunus Emre. Sana Yunus Emre dedi. Fark ettin mi? Hadi benim odaya geçelim Fark ettim fark ettim de niye öyle dedim Hep düz odun getirmen baştan beri Dikkat çekiyordum Bu kadar zaman geçti bir tane bile eğri büğrü odun getirmedi Bunu aşkına yoğurdum Ne demek o Bilmez misin Emre aşık demektir Taşıdığım odunlar kalem gibi düzgün Kendimse eğri büğrüyüm Sen böyle de dersen İnsanları yüzlerine karşı ölmeyin Diye nasihat etmediler mi ış battı. Şu alacakaranlık kaybolmadan odunları istif edeyim. Bugün de akşam oldu. Senelerdir dağla dergah arasında gidip geliyorum, ama hep eski Yunus'um. Ne kazandım? Hiç. Hadi Bismillah. Oh. Bugün yüküm sanki daha ağır. Karanlık çökmeden dergahı varmalıyım. tazeleyip şu çimende namazımı eda eteyim. Odunları da şöyle bırakayım. Oh. Ellerim nasıl tutmuş. Daha rüzgarı yüzünden bu başka kollarımı da yakmış. Tenim toprakla aynı rengi almış. Oh, Yunus burada abdestte hazırlanıyor. Selamün aleyküm Yunus Emre. Aleykümselam kardeşler. Akşam cemaatine yetişemedim. Eh, ölümü düşüne düşüne burada bayılmıştı Hatırladım. Ne zaman unuttun ki? İnsana dün gibi geliyor. Ama neredeyse 15 sene geçti. Evet. Çocuklar büyüdü. Gençler kocadı. Hocamızın gözleri görmez oldu. Ama Yunus hala aynı Yunus. Ah şu odunlar... ...şu taş... <gülüyor> Olur mu canım... ...Yunus... ...Yunus Emre oldu... <gülüyor> ...hadi eyvallah... Eyvallah Yunus kardeş... Ay, güle güle... güle, güle. <gülüyor> Neyse billah... Hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Selamun aleyküm. Annen nerede? Aleykümselam. Yemek hazırlıyor. Bu kadar sene geçti, iltifatlara nail oldun. Ne güzel sözler işitiyorsun. Biz bile o sözlerle ıslah oluyoruz. Sen hala kendinle didişmedesin. Ne inatçı nefsin var öyle. Sen ne mübarek bir kadınsın. Evet, işitilmesi zor, güzel sözler işitiyorum. Ama işitmek yeter mi? Yapmak lazım. İlim tek başına neye yarar, amel olmadıktan gayrı? Sıkıntılar basıyor içime. Huzursuzum, rahat değilim. Huzursuz olacak ne var? Eksiğimiz ne? Hasta değiliz, yoksul değiliz. Niye şükretmiyoruz? Hayır, şükrediyoruz. Kimseye muhtaç değiliz. Bunu biliyorum. Fakat benim derdim başka. Dönmezsen meraklanmayın. Allah, Allah. Anne babam niçin gitti? Baban, baban huzuru arıyor evladım. Baban maalesef şaşkın. Balığın suyu... ...kuşun havayı araması gibi... ...huzuru arıyor. Halbuki huzurun tam ortasında. Rüzgar yükseklerde sertesiyor. Bu kuytuya rağmen gece üşünüşüm. Ya toprağın altında ne yapacağım? Üstümde diz boyu kar yükselirken ne yapacağım? Sicim gibi yağmur şakır şakır dolu yağarken ne yapacağım? Beş sene değil, mezara girdiğimizden kıyamet kopuncaya kadar geçecek kabir hayatı. On beş senedir dergaha hizmet ediyorum. Hiçbir manevi istifadem olmadı. Yazık. Yazık. Hiç yol alamadım. Yazıklar olsun Samerim. Yazıklarım. Burada biri var Selamın aleyküm Aleyküm selam Ne ararsın bu dağ başında İnsanlardan kaçarım Uzlet edersin demek Öyleyse şöyle oturup halleşelim he. Kime sırtını dönsen Hemen seni hançerliyor Neyle hançerle mi Hayır, diliyle. Gıybetini yapıyor, seni çekiştiriyor. Halbuki mertsen, dostsan, hatta insansan... ...hatamı, suçumu yüzüme desen ya... ...hatta yüzüme çarpsan ya... ...elini öperim ama... ...hayır, ille gıybet edip günaha girecek. Anlaşılan dertlisin. Lakin fazla büyütme. Biri... ...İmam-ı Azam hazretlerinin arkasından konuşmuş. Haber vermişler İmam-ı Azam'ı. O şahsa bir kese altın yollamış. Efendim demişler... ...adam sizin aleyhinizi atıp tutuyor... ...siz onu mükafatlandırıyorsunuz. İmam-ı Azam... ...günahlarımı üzerine alıyor buyurur. Aldırma. Affet gitsin. Ya... ...ben de benzeri şeyleri anlatıyorum ama... ...kaç gündür dinletemedim... Neyse neyse bakın kuşluk vakti oldu ben acıktım herhalde siz de açsınızdır hadi kırık kalbinle dua et de Cenab-ı Hak bir sofra lütfetsin. Kuşluk hazretlerine yıllardan beri hizmet ettiği halde manevi hiçbir kazancı olmadığını zanneden Yunus Emre, bu üzüntüyle evinden ayrılmış ve dağa kaçmıştı. Dağda bu iki yabancıyla karşılaştı. Kuşluk vakti yabancılardan biri dua etmiş, gayipten bir sofra gelmiş, üçü karınlarını doyurmuşlar, sonra öğlene kadar sohbet etmişler, öğlen namazından sonra sohbete devam etmişlerdi. Ancak bu üç sofi kendilerini sohbete öylesine kaptırmışlardı ki, bir koca gün birlikte oldukları halde birbirlerine isimlerini dahi sormamışlardı. Akşam yemeği vakti olunca diğer yabancı dua etti. Yine güzel bir sofra hazır oldu. Ama Yunus sıra kendine gelecek. Bu işin sonu ne olacak diye çok tedirgindi. Nitekim ertesi sabah korktuğu başına geldi. Hadi biz vazifemizi yaptık. Şimdi sıra sende. Dua et sofra gelsin. Ben mi? Mümkün değil. Nerede bende o ağız o derece. Benim edeceğim dua ile ne yaprak kıpırdar ne sofra gelir. Benden öyle şeyler beklenir. Yok hayır hayır dua etmen lazım. Bu bizim usulümüzdür. Usulümüzü terk edemeyiz hadi. Allah'ım. Bu kullarının duasını kimin hatırı için kabul ederek sofra gönderiyorsan... ...o makbul zat hürmetine benim de duamı kabul buyur. Yüzümü kara çıkarma yarabbim. Aa, hayret! Aa, hem de gayet mükellef iki sofra geldi. Ha? Hani senin duan kabul olmazdı? Arkadaş sen kimin hatırını araya koydun? Ha? Evvela siz deseniz. Biz tapduk dergaha hizmet eden Yunus Emre hatırı için diyerek yalvarıyoruz. Ya, ya. Ben de ya Rabbi arkadaşlarım kimin hürmetine istiyorlarsa onun yüzü suyu için demiştim. Şu Yunus Emre ne mübarek insan ki onun hatırı için Allahu Teala duamızı kabul ediyor. Öyle değil mi? Herhalde bir garip insansın. İsmin ne senin arkadaş? Şaşkın Yunus. Yunus, daha da karşılaştığı bu yabancılardan bir bahane ile ayrıldı. Geri dön. Fakat ne dönüş. Pişmanlık bütün varlığını sarmıştı. Hayıflanıyor, dövünüyor, gözyaşları döküyordu. Dergâha hizmet ettiği halde bir türlü iç çatışmalardan, vesveselerden, nefs ve şeytanın elinden kurtulamamış, bunların ağır baskılarıyla tereddütlere düşmüştü. Bu şüpheler onu aile efradını, dergahı, hizmeti ve şeyhini terke kadar götürdü. Çünkü Yunus 25 yaşından 40 yaşına kadar geçen bu kadar zamana rağmen kendinde manevi hiçbir ilerleme olmadığı kanaatindeydi. Ama yanıldığı ona çok kibar bir şekilde gösterilmişti. Tapduk Hazretleri Rahmetullahi Aleyh'in bu kerameti Yunus'u perişan etmişti. Bir haftada taşıdığı odunu üst üste yığsa ve bunları bir kere de taşıyabilse bu kadar yorulmaz ve ezilmezdi. Pişmanlık vicdanında şiddetli bir azap gibi onu sarsıyordu. Gerçi kimseye bir şey dememiş, aradan uzun bir zaman geçmemişti ama... ...herkesi ve her şeyi terk etmişti. Şimdi o kapıya nasıl varacaktı? Dergahın kapısına varacak. Eşiğine boylu boyunca uzanacak. Herkes beni çiğneyerek o kapıdan girip çıksın. ...hocam beni affedene kadar eşikten kalkmayacağım. Ya himmet ve teveccühler üzerimden kalkmasa? O zaman halim ne olur? <Sessizlik> Ey nefsim... ...beni şüphelerle serseme çevirdin. Mahvettin, mahvettin. Tevekkeli dememişler... ...bir insanın kendine yaptığı kötülüğü... ...bütün alem bir araya gelse yapamaz diye. Yunus! Ha, ha. Dur canım neden susladın Kaç gündür neredeydin diyecektin. Seni sordular. Ben... Neyse sonra konuşuruz. Şimdi çok acıla bir işim var. Aha. Bak işte korktuğum başıma geliyor. Efendi beni sormuş... Başım zonkluyor. Allah'ım sabır. İşte derviş İbrahim benimle konuşmadı. İşim var diyerek benden kaçtı. Herkes benden yüz çelip Gözlerim kararıyor. Bu kadar sohbet işit. Yine de kendi bildiğin olur. İşte dergahın kapısına geldim. Ey eşik, sen öpülmezsen hangi eşik öpülür? Sana yüz sürülmezse nereye yüz sürülür? Vallahi beni dövseler de de bu eşikten ayrılmayacağım. Diyen Yunus, yüzünü gözünü sürerek eşiğe uzandı. Vakit öğleye yakındı. Bir zaman içerden çıt bile çıkmadı. Derin bir sohbet olduğundan herkes gözünü kırpmadan Tapduk hazretlerini dinliyordu. Karpuz olgunlaştığını ne bilsin bilmez. Onun olgunlaştığını bostancı bile bilir. Kimse kendi kendini tedaviye kalkışmasın. Kim sendinin ekibi olmasın işin sonunda zehirlenmek de var. Sohbetin tam burasında Tapduk hazretleri aniden sözünü keserek ayağa kalktı. Bir koluma girsin. Allah. Gelen var. Evet hocam geliyor. Asasının tıkırtılarını... Ayak seslerini istiyorum. Hocam geliyor Sen ne yaptın Yönes ah. ah. Allah İşte geldiler Şimdi üzerimden Geçip gidecekler Bittim ben Beni sevmeyecekler artık Yunus sen ne yaptın? Ne yaptım? Şaşkın. Oh. Eşiye birisi uzanmış. Kim bu? Yunus efendim. Bizim Yunus mu? Yerin kalbimizdir. Böyleyken eşikte ne ararsın? Mühim olan bizim kimseyi terk etmememizdir. Bir ağaç altına götür beni. Öbürleri de gelsin. Bir insan hem bağlı olduğu büyüyü hem de aklını rehber edinirse kendi hakkındaki hükmü şaşkın olur. Yunus'un dili bizim dilimiz, sözü bizim sözümüzdür. O evladımızdır. Bize bir tek eğri odunu layık görmeyeni biz de evlatla layık buluruz. Onun hanımı kızımız, çocuğu torunumuzdur. Bu yolda elbette zehirle pişmiş aşığı yüzünü bile buluşturmadan diyenler yükselir. Kolay mı? Tahammül lazım, tahammül. Şimdi ilahi söyle Yunus. <Gülüyor> ben ilahiyin söylemeyi bilmem ki. Hadi seni dinliyoruz. Ey bana derviş diyen... Ne mola derviş benim. Ya bu adıma layık, Hani elimde iş benim. Derviş derler adıma, Bakarlar suratıma, Bilmezler ki dirliğim, Külli sitayiş benim. Sureti güler halka, Ya kâni kulluk hakka, Bu dirliğime baka, İşim Yanlış Benim Kendi izini Beliren Şahıslara Ben Yürürem Bozu Kibri Adavet Gönlümü Almış Benim Suçumu Örter Hırkam Dirliğim Cümlesi Ham Bir Gün Yırtılı Ser Zekiyi Düş Var iş Benim İş Değe Dolundum Ulu suçta bulundum. Yunus umduğum haktan... ...ol rahmet imiş benim. Ne güzel bir ilahi. Haktan rahmet uman sadece Yunus Emre değil. Hepimiz rahmete muhtacız. Yunus'um... ...evladı iyalden yana gam çekme. Onların sahibi var. Hazırlığını yap ve yola çık. Anadolu'yu, Şam'ı, Azerbaycan'ı dolaş. Buralarda ilahilerinle ahali irşadeyle. Onlara ehli sünnet ve cemaat itikadını anlat. Onlara Peygamber Efendimizi anlat. Onun dört büyük halifesi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer. Hazreti Osman, Hazreti Ali'yi anlat. Resulullah'ın ehli beytini ve eshabını anlat. Bunların hepsini çok sevmemiz lazım geldiğini anlat. İnsanlara ölümü hatırlat. Ölümü bilen sevmeyi bilir. Allahu Teala sözüne tesir versin. İlahilerin ağızlara tat. Kalplere derman olsun. Beni yerime götürün. Ne güzel şiirdi öyle. Nasıl da bir anda söyledi. Böyle güzel şiirler söylerdin de... ...niye bugüne kadar gizledin? Haşa. Biz bugüne deyin... ...bir mısra dahi dememişiz. İlk defa? Evet siz daha söyleyeceklerine bakın çünkü izin çıkmış söyle denmiştir Asya'nın doğu ucunda Türkistan'da Ahmet Yesevi Hazretleri hikmet ismi verilen şiirleriyle nasıl İslamiyet'e hizmet etmişse Yunus da Asya'nın batı ucunda Anadolu'da ilahi denen şiirleriyle İslamiyet'e hizmet etmiştir ...Ahmet Yesevi Hazretlerine verdiği... ...aziz hizmetlerinden dolayı... ...oralarda... ...Hazreti Türkistan denir. Bunun gibi Yunus Emre'ye de... ...Hazreti Anadolu dense... ...layıktır. Teferruç eyle yuvardım... Sabahım sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa. Şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak olmuş ten. Sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar. Akmış kan. Batmış kefenleri gördüm. Hay ağzına sağlık. Ne güzel diyorsun. Hoş gelmişsin benim kardeşim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Daha seferden dün geldin. Bu sabah seni mezarlıkta buluyorum. Hocamın kabrini ziyaret ettikten bir de mezarlığa uğrayayım dedim. Şöyle bakarken aklıma ne geldi biliyor musun? Merak ettim. Küçük küçük. Elif öğrenmemiz için heceleri taşlara yazarlar, biz de onları ezberlerdik. Bu taşlara ne denirdi de hatırladın mı? E, Tabi hece taşları Bak şu mezarların başlarında ne dikili e, Mezar taşı Hayır hece taşları Gerçek hayat şuradan ilerisi Asıl hecelenecek taşlar işte bunlar Yunus der ki gör takdirin işleri Dökülmüştür kirpikleri kaşları Başları üstünde ...hece taşları ne söylerler ne bir haber verirler. Hadi kabristandan çıkalım. Hey, hey gidi hey. Hocamızın ilk ilahiyi okumana izin verdiğinden bugüne on beş sene geçti. Allah razı olsun yüzlerce ilahiyle hizmet verdi. Allah razı olsun. <gülüyor> Sen takdir ediyorsun ama... ...bir gün bir molla kasım çıkar... ...Yunus'u sigaya çeker. Onun için sözü eğri büğrü söylememeye gayret ediyorum. <gülüyor> molla kasım da hakikati anlar ama... ...bade harabil basra. <gülüyor> Nereden çıktı şimdi bu molla kasım? Aldırma. Ee, gittiği yerlerde ne var ne yok. Temeller sağlam atılıyor. İnşallah bu bir devleti ebed müddet olur. Desene bu bereketli topraklar... ...çok uzun asırlar evlatlarımızın olacak. Hayır. Anadolu uzun asırlar evlatlarımızın olmayacak. Kıyete kadar evlatlarımızın olacak. İnşallah. Yunus Emre rahmetullahi aleyh... ...bin türlü sıkıntıya katlanarak... Şehir şehir memleket memleket dolaşıp dinimizi anlattı. Ta ki gezemez gidemez hale gelene kadar. Bu yaşa gelince de Horsuk çayının Sakarya'ya karıştığı noktaya bir zaviye yaptırdı. Ağam... ...olur mu senin böyle kerpiş taşıman... ...bu kadar ihvan varken... ...en yaşlıları benim... ...bu sebeple... ...en günahkarları da benim... ...bu bir... ...ikincisi... ...ben çalışmazsam herkes yatar. ...bir işin başında olanın... ...herkesten çok çalışması lazım. ...doğru doğru çok doğru... Ha, ...bak kim geliyor... ...selamün aleyküm ağalar... ...salay gelsin... Selam, selam. Maşallah inşaat neredeyse bitecek. İki kertiş biz taşıyalım. Zaviyenin çaburuna iki damla ter de bizim alnımızdan dökülsün. <gülüyor> Yaşımız geçti diye hizmetten mahrum mu kalalım yoksa? <gülüyor> Hizmetin yaşı olmaz. İnsan son nefesine kadar çalışmadı. Yetimi akran olduk. Bakın eskilerden kim kaldı? Sadece üçümüz. Arkadaştan yetim kalmak... ...anadan babadan yetim kalmaktan farksız. Vefasız dünya. İşte o hakikat... ...Yunus'u elli sene önce bugün... ...şu zaryenin yapıldığı noktada bayıltmıştı ya. Öyle ya koca Yunus'um. Ya ya haklısın. Ama ölüm fikri insanı her zaman bayıltabilir... Ancak bir farklı. Geçen seneler bize şunu öğretti ki insan ölmez, insan dünyasını değiştirir. Ölen hayvan olur, insanlar ölmez. Ölür ise ten ölür, Canlar ölesi değil. Sanki burada, zaviyede bir gül bahçesi açtı. Sanki kendini Porsukçay'ı, hocasının Sakarya ırma sayıyordu. Bu gül bahçesinde de sohbetleriyle insanları kemale kavuşturdu. Feyz ve bereket saçtı. Ta 82 yaşında vefat edene kadar. Ama o, bu hizmetleri kendine mal etmeyecek kadar alçak gönüllü bir yüksek. Çünkü bu büyük zat vazifesini tamamladığı kanaatine varınca ebedi aleme şu huzurlu duygularla gidiyordu. Halkat taptuk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım. Ya desen bilişelim. Atımız eğerlendi. Eştik elhamdülillah. Yunus eğerlenmiş atında huzuru kalple fani alemden ötelere göçerken binlerce seveninin ruhuna hediye ettiği patihalar ona eşlik ediyordu. Yunus vefat edeli yüz seneye yaklaşmıştı ki 3000 bin şiirinin tamamını ihtiva eden divanı Molla Kasım diye birinin eline geçti. Kasım divanı Sakarya'nın kıyısına uzanarak okumaya başladı. Kuru akıl ve mantık adamı Molla Kasım... ...şiirlerden hiçbir lezzet almıyordu. Okudukça sayfaları yırtıp yırtıp ırmağa attı. Bu da neymiş? Evet. Bana eri bu yolda melul olası değildi. Ba na duyan gönüller her giz ölesi değil <gülüyor> ama da lafa. <gülüyor> La bakayım şu ne diyor. <gülüyor> İlim meclislerinde aradım kıldım talep. İlim geride kaldı ille edep ille edep. <gülüyor> Bakalım şu Ne yazıyor hmm, Çıktım erik dalına Anda yedim üzümü. Bostan ısı Kakıyıp der Ne yersiz kozumu Hı. Millet bunları bir şeylermiş Gibi okuyor Cahil kafalı adamlar Eee Dur bakayım Gelelim şu incilere Burada ne diyor bakalım ne? Doğru mu diyor? Berviş Yuris bu sözü Eğri bürü söyleme Seni sigaya çeker Bir molla kalsın Eyvahlar Eyvahlar olsun ben ne yaptım, ne yaptım ben? Ne yaptım? Bir keramet ehlini anlayamadım. Ah kafasız Kasım. Ah, bak o seni bir asır evvel anlamışken... ...sen elindeki divanı anlayamayacak kadar zavallısın. Allah Allah. Fakat Molla Kasım ne kadar dövünse faydasızdır. Çünkü 2000 bin şiiri Sakarya'nın bulanık suları çoktan alıp götürmüştü bile. Bereket ki bunlardan bazıları Kasım'ın cahil dediği o arif insanlar tarafından ezberlenmişti. Ne var ki Molla Kasım sadece bu anlayışı kıt insandan ibaret değil. Molla Kasım aynı zamanda bir sembol. Her devrin Molla Kasım'ı, Molla Kasımları var. O Molla Kasım hatasını anladı, tövbe etti ama asırlar sonra takvim 1950'lere yaklaşırken yeni Molla Kasımlar çıktı. Yunus'un türbesi Eskişehir'in Mihalıçık kazasına bağlı... ...Sarıköy'de hocasının türbesine giden patikanın eşiğinde. Yunus böyle vasiyet etmiş. Gün gelmiş Ankara-Eskişehir arasına yapılan demiryolu ...Yunus'un türbesinin yanından geçmiş. Yorgun insanlar iki yana sallana sallana tren penceresinden uzakları seyrederken... ...birden Hazreti Yunus'un türbesiyle karşılaşınca... Fatihalar, rahmetler dolayısıyla Cenabı Hak hatırlanıyor, kalpler huzurla doluyormuş. Bir gün bir haber çıktı. Ağır yoksulluk şartlarından gülmeyi unutmuş Anadolu insanını bu haber daha da gamlandırdı. Demir yolu genişletileceği için yeni yol üzerinde kalan Yunus Türbesi yıkılıp kaldırılacak. Haber müthişti. Çevre insanların gözleri bulandı. ...kalpleri şerha şerha oldu. Ama ses edemediler. Edemezlerdi. Nihayet yeni raylar... ...türbiye kadar vardı. Ertesi gün türbe yıkılacak... ...ve raylar devam edecekti. Ama... Bu mümkün olmadı. Çünkü o koca koca tren rayları sekiz metre öteye atılmıştı. Ertesi gün bunu gören işçi, memur ve bürokratlar dehşete düştüler. Mümin ve mütevekkil halksa olayı gayet tabii karşılamış... ...ve Hazret'in bu yeni kerameti onları hiç de şaşırtmamıştı. Önce rayları halkın söktüğünü zannettilerse de tahminlerinin yanlış olduğunu... ...onlar da kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Efendim? Kardeşim, beni rezil ettiniz. Vekil beyefendi demediğini bırakmadı. Bir yatırı sıkıp atamadınız. Eh, ne yapabilirim Vali Bey? Her çareye müracaat edildi. Hadisenin itişar etmesi... ...muhaliflerin ekmeğine yağ sürer... ...ve derhal istismar ederler. O takdirde senin de... ...benim de ne hallere duçar olacağımızı... ...tazavvur et. Ee, evet efendim. İstismar endişesinden dolayı... ...vekil beyefendi, başvekil beyefendinin... ...şu kararını tebliğ buyurdular. Ee, evet efendim. Şimdiki yatırdan 100 metre yukarıya... ...daha şatafatlısı yapılarak... ...kemikler birkaç işçi tarafından... ...oraya raketilecek. Bu nakil işi gayet gizli tutulacaktır. Emredersiniz efendim. Şimdi sıra Yunus'un yeni türbeye götürülmesine gelmişti. Bu iş için beş kişi seçildi. Bunlar kimse duymadan bir sabah erkenden kabri açacak ve kemikleri gizlice yeni türbeye taşıyacaklardı. İdari talimat böyleydi. Ama nasılsa insanlar nakil gününden haberdar olmuş kafile kafile Sarıköy'e akıyorlardı. Selamün aleyküm. Merhaba. Ne yapıyorsunuz siz burada? Kemiklerini Hı, Yangından kaçırır gidiyor. Kemik olduğunu nereden biliyor? Utanmıyor musunuz bu yaptığınızı? Ben çekin kenara çekin buradan. Hadi, Hadi çekin. Bu işi Hadi. biz yapacağız. şuradan. Çekil dedim. Hadi. Binlerce insan toplandı... ...ve binlercesi de akın akın geliyordu. Dini usul ve vecibelere uygun şekilde... Mezar açıldı Nerede o kemik taşıyacağız diyenler Hey mübarek Sanki az evvel uyumuş Bir eli yüzünde Bir eli kalbinin üstünde Şimdi hemen kalkacak gibi yatıyor O demiyor mu Ölen hayvan olur İnsan ölesi değil Yüce Mevlam Aşıklarını koruyor Biz bile sevdiklerimize ne kadar titizleniyoruz ya, Biz bile biz bile Rabbi, şükür bize bu hizmeti nasip ettin. Bütün baskılara rağmen Sarıköy'e 30 binden fazla mümin toplanmıştı. Ceset itinayla yerinden alınarak tabuta kondu. Fakat öyle izdiham vardı ki 100 metre öteye eller üzerinde 3 saatte ancak taşınabildi. Yunus Emre rahmetullahi aleyhin bedeni Anadolu'da bir köşede. Ama sevgisi, Türkçenin konuşulduğu bütün yerlerdeki müminlerin kalbindedir. Zira sevgiyi Yunus kadar güzel ifade eden kim vardır? Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Derken, İslam ahlakının hayat üslubunu dile getirmektedir. Müslüman huzur ve saadetin yayıcısıdır. Müslüman merhametiyle bütün yeryüzünü kucaklar. Müslüman kalp kırmanın kazma kürekle Kabe-i Şerif'i yıkmaktan büyük günah olduğuna iman etmiştir. Çünkü kalp yani gönül Yunus'un ifadesiyle dostun evidir. Müslüman hep gönül yapar, gönül yıkmaz. Zira bu ahlakın kurucusu sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Bazı efendimiz ne buyuruyorlar? Yumuşak davran. Sertlikten ve çirkin şeyden sakın. Yumuşaklık insanı süsler. Çirkinliğini giderir. Bu sebeple Yunus ilahilerinde gül motifini sıkça kullanır. Çünkü gül güzelliği Güler yüzü, sevgiyi, huzuru ve Resulullah'ı ifade eder. Bugün sohbet bizim oldu. Bize bizim diyen gelsin. Bu aşk zehrin seve seve, içi beni kanan gelsin. Sordum sarı çiçeğe, sizde ölüm var mıdır Sor. Bir başka programda buluşmak üzere hoşça kalın.